İmam Muhammed İbn-i Abdülvahab kitab Tevhid isimli risalesinden kaldığımız yerden inşallah okumaya devam edeceğiz. Bugün okuyacağımız babta İmam Rahimahullah şöyle söylemiş Babu Kavlillahi Teala Allah Teala'nın şu buyruğu ile alakalı bab İmam Rahimahullah Baba kendiliğinden bir isim vermek yerine bu ayeti kerimeyi babın, ismi babın başlığı yapmış. Demiş ki babu kavlillahi teala, Allah teala'nın şu buyruğu ile ilgili bab. <gülüyor> Onlar hiçbir şey yaratmamış, kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak koşuyorlar? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا O şirk koştukları kimseler onlara bir yardım etmeye güç yetiremezler. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Kendi canlarına, kendi nefislerine de yardım edemezler. Allah Tebareke ve Teala'nın bu buyruğuyla alakalı bab. Rabbimiz diyor ki onlar hiçbir şey yaratmamış kendileri yaratılmış olan Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen Kendi canlarına bile yardım edemeyen Kimseleri mi Allah'a ortak koşuyorlar Babın başlığı bu <gülüyor> Bu bab Bu başlıkta ve bu başlığın altında Serd edilecek zikredilecek naslarda İmam Rahimahullah'ın Beyan etmek istediği şey şu Uluhiyet tevhidinin ibadet tevhidinin Yüce Allah tebareke ve tealâ'yı ibadetinde birlemenin en büyük delillerinden bir tanesi, hatta en büyük delili onun rububiyette bir ve tek oluşudur. Rab olmasında, yani yaratma, rızık verme, malik olma, alemin işlerini tedbir etme, idare etme hususlarında, Rabbimiz subhanehu ve tealâ'nın bir ve tek olması, İbadetinde de bir ve tek olmasının, ibadetinde bir ve tek başına sadece ona yapılmasının en büyük delilidir. Bu böyle olunca, ibadet tevhidinin zıttı olan, tevhidin zıttı olan şirkin batıl oluşunun en büyük delili de Allah tebareke ve teala'ya ortak yapılan o şeylerin rububiyette Allah'a ortak olmayışlarıdır. Madem ki uluhiyet tevhidinin, ibadet tevhidinin en büyük delili Allah'ın rububiyetinde de bir ve tek olmasıdır. Öyleyse şirkin batıl oluşunun en büyük delili de Allah'ın yanına tutulan, koşulan o ortakların rububiyetten bir pay sahibi olmadıklardır. Bu batta anlatılmak istenen mesele şirkin iptal edilmesiyle alakalı bu en büyük delil. Şirk neden batıldır? Bunun en büyük deliline... Çünkü bu ortakların Allah Tebareke ve Teala'nın bir olduğu o rububiyet meselesinde bir payları yok. Rububiyette, yaratmada, rızıklandırmada, alemi idare etmede bir payları yok. Bu cihetten onlar Allah'a denk değiller. Allah'a müsavi değiller. Allah'ın misli, Allah'ın niddi, Allah'a küfuv, mukafi yani ona eş denk değiller. Bu vapta ona denk, eşit olmadıkları için... Bu bapta Allah'ın misli olmadıkları için uluhiyette de onları Allah'a misil, denk, nit ve küfü etmek kat'en batıldır. Bu bapta anlatılmak istenen şey bu. Burada söylenmesi mühim bir mesele var. O da şudur kardeşlerim. Şirkin aslı yeryüzünde şirkin çıkması ve bugüne kadar icra edilmesi Bu işin temeli teşbih itikadına dayanır. Yani diyebiliriz ki bütün müşrikler müşebbihedir. Hatta diyebiliriz ki müşebbiheler hakikatte müşriklerdir. Gerçek müşebbiheler hakikatte Allah tebareke ve teala'ya ibadetinde ortak koşan kimselerdir. Allah subhanahu ve teala'nın kitabında kendisinin bir dengi bir benzeri, bir misli olmadığını beyan ettiği ayetlerdeki maksat bu ifade ettiğimiz şeye yöneliktir. Çünkü müşrikler Allah tebareke ve teala'ya bazı şeyleri benzettiler. Allah tebareke ve teala'ya bazı şeyleri denk tuttular. Bazı şeyleri Allah ile müsavi kıldılar ve o şeyleri Allah'a benzeterek, teşbih yaparak Müşebbihe oldular ve müşrik oldular. Yani bütün müşrikler müşebbihedir. O hatta hakiki müşebbihe, gerçek teşbihe ehli olanlar, ibadetinde Allah Tebareke ve Teala'ya ortak koşanlardır. Zira kardeşlerim, yeryüzünde hiçbir zaman Allah'ı kullara, mahlukata benzeten bir taife, bir topluluk gelmemiş. Teşbihin aslı hakikati Allah'ı mahlukata benzetmek değildir. Çünkü Allah'ı mahlukata benzeten yok zaten. Hakikatte Allah'ın kitabında da nef teşbih Allah'ı mahlukatı benzetmek değil mahlukatı Allah'a benzetmektir. Bu çok önemli bir mesele. Rabbimiz tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de teşbihi, temsili nef ayetlerin hiçbir tanesinde Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'ın bir dengi yoktur. Onun mis yani Allah hiçbir şeyin misli değildir dememiş. Temsilin, teşbihin nefy edildiği bütün naslarda söylenen hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Onun bir misli yoktur. Ve lem yekun lehu kufuvan ahad Ne demek hiç kimse ona denk değil. Leysa kemillihi şey Ne demek hiçbir şey onun misli değildir. Hel ta'lemu lehu semiye Ona denk olan birisini biliyor musun? Bu ayetlerde edilen şey... Allah Tebareke ve Teala'nın mahlukata benzemesi değil... Mahlukatın ona benzetilmesidir. Allah şöyle dememiş... Allah hiçbir şey gibi değildir. Şöyle dememiş... Allah hiçbir şeyin dengi değildir. Şöyle dememiş... Allah'ın herhangi bir şeye denk olduğunu biliyor musun? Deminki zikrettiğimiz ayetlerde... Aksine söylenilen şey... Hiçbir şey Allah gibi değildir, hiçbir şey onun misli değildir, hiçbir şey onun dengi değildir denilmiş. Zira yeryüzünde icra edilen teşbih bu cihette kulları, mahlukatı halika benzetmek yönünde yapılan teşbihdir. Halik'i mahluka benzetmek diye bir teşbih yok. Hiç kimse dememiş. Kelamcılar kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala hakkında teşbihi nef bu ayetleri doğru anlamadılar. Onlar bu ayetlerde leysa kemitlihi şeyun Hiçbir şey onun gibi değildir sözünü o hiçbir şeye benzemez diye anladılar. Sonra Allah'ı hiçbir şeye benzetmemeyi bir kemal zannederek Allah tebâreke ve teâlâdan mahlukata benzemeyi tenzih ederek Allah'ı şöyle övmeye başladılar. Allah hiçbir şeye benzemez. Yani hiçbir şeye benzemediğine göre bizim bildiğimiz şeyler içerisindeki bütün ösraftan Allah münezzehtir. Yani dolayısıyla dediler ki Allah ne serttir, ne yumuşaktır, ne ıslaktır, ne kurudur, ne yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne ağaçtır, ne tahtadır, ne taştır. Bu ayetin bu demek olduğunu zannettiler. Allah hiçbir şeye benzemezse bunlar da şeyler Allah tebareke ve teala'yı bunlara benzemekten nef etmeyi Allah hakkında Allah'ı övmek zannettiler. O yüzden mü, mücmel bir kaideyle muhalefetun lil havadis diye. Yani sonradan icat edilen şeylere benzememe diye bir şey icat ettiler. Sonra bunu tafsirli olarak zikrederek bu saydığım şeyleri saydılar. Akide kitaplarında kelam ehlinin sayfalar dolusu mahlukattan örnekler vererek Allah bu değildir, bu değildir, bu değildir, buna benzemez, buna benzemez diye böyle abuk sabuk hiçbir vecihten, hiçbir yönden Allah'ı övmeyle ilişkili olmayan şeyler dillendirdiler. Bunu da leyse ke şey'unun Delaleti zannettiler. Yani leise ke mitlihi şey'ün ayetiyle Allah tebareke ve teala'nın sıfatlarını iptal ettiler. Bu ayetin asıl delaleti olan mahlukatı Allah'a benzetmeye buraya dikkat etmeden uluhiyette Allah'a şirk koşarak müşebbihe oldular. Teşbihi reddettiklerini zannettikleri bu ayetle de muattılı olup sıfatları iptal ettiler. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yeryüzünde kardeşlerim Allah'ı kullara benzeten bir taife yok ki. Allah yumuşaktır, serttir, taştır, tahtadır, ağaçtır diyen yok ki. Allah tahta değildir, taş değildir, üstte değildir, altta değildir diyerek Allah'ı bu cihetle mahlukatı benzemekten tenzih etmek bir övme olsun. Bu ayetlerde anlatılan şey, yani Allah'ın mislini, niddini, kufuğunu ona denk olan şeylerin nefh edilmesi, Allah tebareke ve teala'nın tek başına ibadete layık oluşunu beyan etmek içindir. Yani şöyle denilmek istiyor, isteniyor. Hiç kimse Allah gibi değildir. Hiç kimse Allah'a denk olamaz. Öyleyse hiç kimseyi ibadette Allah'a denk tutmayın demektir. Yoksa hiç kimse Allah'a denk değildir demek, Allah sert değildir, yumuşak değildir, keskin değildir, ıslak değildir, kuru değildir demek değil. Bunda övülecek ne var? Bu sözlerde övülecek ne var? Bu aynı şuna benzer. Bir kimsenin, bir mesela bir padişahın, bir sultanın kendisini övmez adedinde Yani zengin benim, mülk bende, dilediğinizi benden isteyin, yardımı benden isteyin, ben size yardım ederim. Benim gibi kim var ki sözüne benzer. Bu sözü duyan birisi şöyle dese, yani benim gibi kim var ki dediğine göre bu padişah, demek ki padişahımız hayvan değildir. Demek ki padişahımız ağaç değildir. Demek ki padişahımız taş değildir. Bunların bu padişahı övmekte herhangi bir vecih var mı? Hayır yok. Burada iki övme nasıl olur? Hiç kimse onun dengi değilse, yani gidip hiç kimseden yardım istememek lazım. Çünkü hiç kimse onun verdiği gibi veremez. Hiç kimse onun nimet verdiği gibi, ihsan ettiği gibi ihsan edemez. Hiç kimse onun kadar kuvvetli değildir. Öyleyse biz ibadetimizi, yani isteğimizi padişah örneğinde, onun dışındaki ona benzemeyen şeylere değil, ona yöneltmeliyiz. Hakikatte kardeşlerim, Allah'ın kitabında teşbihi ve temsili nefiyeden reddeden ayetlerin ifade etmek istediği şey budur. Ancak bu kelamcılar bunu anlayamadılar. Allah Tebareke ve Teala'yı mahlukatı benzetmemek için bu ayetlerde anlatılan şeyin Allah'ın taş tahta olmadığı, taşa tahtaya benzemediğini ifade etmek olduğunu zannettiler. Bu ayeti kerime ile muaddile oldular, sıfatları iptal ettiler. Öbür cihetten ayetin esas manası olan uluhiyette Allah'ı birlemeyi ihmal ederek uluhiyette müşrik ve ne oldular? Müşebbih'e oldular. Hakiki müşebbiheler Allah tebareke ve teala'dan başkasına dua ve ibadet ederek o başkalarını Allah'a benzetenlerdir. Yani diyorum ki bütün müşrikler müşebbihedir ve hatta diyorum ki hakikatte müşebbiheler ibadetinde Allah'a şirk koşanlardır. İşte bu bab bu teşbihi iptal etmek için, bu teşbihin batıl olduğunu ortaya koymak için kulların Allah'a denk olmadıklarını, Allah'ın misli olmadıklarını beyan edip, dolayısıyla Allah'a denk olmadıkları için onlara yapılan ibadetin batıl olduğunu ifade etmek için ortaya konulmuş. Bu babın başlığındaki ayeti kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki, inkar ederek, reddederek ve azarlayarak diyor ki E yüşrikûne mâ lâ yakhluku şey'en ve hum yuhlaku. Kendileri hiçbir şey yaratmamış. Bir şey yaratmamış. Aksine kendini, kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyoruz? Allah tebareke teala burada onların ortaklığını neyle reddediyor? Bir, onlar hiçbir şey yaratmamışlar. Hiçbir şey yaratmayan yani yaratıcı olmayana ibadet edilmez. Siz onlara ibadet ettiğiniz zaman o mağbutları, o ilahları yaratıcı olma cihetiyle ne yaptınız Allah'a? Teşbih ettiniz. İşte müşebbiheler oldunuz ve müşrik oldunuz. Onlar hiçbir şey yaratmamışlar. Bununla iptal ediyor. Sonra Ohum Onlar kendileri yaratılmışlardır. Kendisi yaratılmış olmak ne demek? Yani yok iken var olmuş. Varlığı için kendisini var edecek bir şeye muhtaç yani bunlar. Başlangıçta muhtaç olan, fakir olan, eksik olan, işin başında böyle olan, sonunda ortasında da böyle olur. Yani bu kimseler Allah Tebareke ve Teala'ya ortak edilemezler, bu cihetten Allah'a benzetemezler. Bu iki şey. Bir, onlar hiçbir şey yaratmamışlar. İki, kendileri yaratı, yaratılmışlar. Üç, ayette yine, la يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ nasra. Onlara, yani kendilerini Allah'a, Allah'a denk tutan, Allah'a teşbih eden, benzeten, o kendilerine yalvaran kimselere musret etmeye, yardım etmeye güç yetiremezler. Dört, وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Kendilerine, kendi canlarına bile yardım edemezler. Allah ve Teala onlar hakkında bu dört vasfı ispat ederek onların Allah'a şerikler yapılmasını iptal ediyor temelinden, kökünden. Diyor ki Allah hiçbir şey yaratmamış, kendileri yaratılmış olan, kendilerine dua edenlere nusret etmeye güç getiremeyen, kendilerine bile yardım edemeyen şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Ne var bu soruda? Bu Açık bir inkar var değil mi? Açık bir hafife alma var. Yani ya sizin aklınız, kafanız bu kadar mı çalışıyor? Bak, kıyas ettiğin şeyin, Allah tebareke ve teala teşbih ettiğin şeyin evsafı işte bunlar. Bir şey yaratmaz, kendisi mahluktur, yardıma gücü yetmez. Kendine bile bir faydası yok. Öyleyse bütün bunlar Allah tebareke ve teala dışındaki mahlukatın hepsi hakkında geçerliyse, Allah'ın dışında herhangi bir şeyin ona ortak edilmesi, temelinden, kökünden, batıldır. Rububiyette hiçbir ortaklıkları olmamaları delaletiyle. Yaratmada ortaklıkları olmamaları delaletiyle. Mülkte ortaklıkları olmamaları delaletiyle. Bu ayet-i kerimede anlatılan şey bu. Allah tebareke ve teala buna benzer. Yani biz sürekli şunu söylüyoruz. Allah tebareke ve teala kitabında rububiyetin delillerini, rububiyet ila, ayetleri uluhiyetine istilal etmek için, onları ilzam etmek için, rububiyette bir olduğunu kabul ediyorsanız, uluhiyette de ibadette de onu birlemeniz gerekiri ifade etmek için nasıl zikretmişse, onların ibadet ettikleri ilahların batıllığını da, o ilahların rububiyetten bir pay sahibi olmadıklarını beyan ederek ifade etmiş bu ayet-i kerimede olduğu. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala Efe kemen la yehluk Hiç yaratanla Yaratmayan bir olur mu? Yaratanla yaratmayan bir Olur mu? Buradan söylenmek istenen şey ne? Yani sizler Allah Tebareke ve Teala'nın Sizi yarattığını ikrar ediyorsunuz. Bu ilahlarınızın da yaratmadan bir pay olmadıklarını İtiraf ediyorsunuz. Peki öyleyse düşünmüyor musunuz? Efe men kemen la yehluk hiç, yarat hiç yaratan Yaratmayan gibi midir? Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala, "Ve min Allah'ın dışında kendilerine mabutlar, ilahlar adindiler. "Lâ yahlukûne şey'en ve O kendilerine ilah edindikleri şeyler hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan kimselerdir. Aynı bab başındaki ayette olduğu gibi. Burada bir şey daha ilave ediyor Rabbimiz. "Ve lâ darran ve la kendi nefisleri, kendi canları için ne bir zarara ne de bir faydaya malik değildirler. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا nushura. Onlar ne ölümü, ne hayatı ne de diriltmeye sahiptirler. Bunlara, gücü, ne de bunlara gücü yeter. Yani bütün bunlar onların bir şey yaratmamış olmaları, kendilerini yaratılmış olmaları, kendi canlarına bile bir fayda ve zarar vermeye güçlerinin yetmemesi, kendi canlarına bile, bir fayda ve zarar vermeye güçlerinin yetmemesi, ölüme, diriltmeye ve hayata malik olmamaları, onlara ibadet edilmesinin batıl oluşunu, en açık şekilde ortaya koyan delillerdir. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala, وَالَّذ۪ينَ يَدُعُونَ min دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah'ın dışında onların ibadet ettiği o kimseler, Hiçbir şey yaratmamıştırlar. Kendileri yaratıktırlar. Bab başlığındaki ayette olduğu gibi. Emvatun gayru ahya. Hatta onlar hayatta bile değiller. Diri bile değiller. Hay bile değiller. Ölüdürler. Ve mâ yeş'urûne eyyâne yubathun. Ne zaman diriltileceklerinden bile haberleri yok. Onlara ibadet etmenin, onlara dua etmenin batıl olduğu neyle ortaya konuluyor? Aynı şeyden. De. Yaratamazlar. Kendileri mahlukturlar. Onlar diri bile değildirler, hayat sahibi bile değildirler, ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerinden haberdar bile değiller. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا Kendileri için, kendilerine bir rızık vermeye malik olmayan şeylere dua ibadet ediyorlar Allah'ın dışında. Burada neyle iptal etti onların ibadetini, onlara dua edilmesini? Rızka malik olmamalarıyla. Yani Allah'ın tek başına ilah olmanın delilleri neydi? Yaratmasıyla, rızık vermesiyle, alemi idare etmesiyle yani Rab oluşuyla tek olmasıydı ya. Onun dışındaki ilahların, uluhiyetlerinin batıllığı da bunlara sahip olmamalarıyla. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْكًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökten ve yerden, kendileri için, rızıktan hiçbir şeye malik olmayan şeylere ibadet ediyorlar. ولا يستطيع buna güçleri de yetmez. Ne onlara bir rızık verme, ne onla ne kendilerine bir rızık verebilen şeyler bunlar ibadet ettikleri. Ne onlara rızık vermeye güçleri yetmez. Yani onlara ibadet edilmesinin iptal edildiği şey onların ibadetlerinin batılı olduğunu ortaya koyan mesele onların rububiyetin bu hususiyetlerinden bir pay sahibi olmamalarıdır. Onlar Allah Tebaraka ve Teala'ya madem bu yönden benzemiyorlar Başta söylediğimiz gibi madem bu yönlerden Allah'a denk değiller. Allah'ın misli değiller. Allah'a eşit ve kufu değiller. Öyleyse ibadette de Allah'a denk tutula tutulamazlar. Tazim etmede Allah'a denk tutulamazlar. Kendilerine karşı iftikar ile zül ile hudu ile zilletle boyun eğme hususunda Allah'a denk tutulamazlar. Kitapta ispat edilen inkar edilen tevhid ispat edilen tevhid ve inkar edilen teşbih budur kardeşlerim. İşte dedik ki şirkin aslı teşbihtir. Bütün müşebbiheler müşriktir. Hatta müşrikler müşebbihedir işte bu cihettir. Zira onlar o başkalarını Allah'a bu hususlarda teşbih ediyorlar. Diyor ki müellis rahimahullah. Ve Allah Teala'nın şu buyuruyor. Vellezîne ted'ûne min dûnihî Onun dışında ibadet ettikleri, yalvarıp yakardıkları Mâ yemlikune min kıtmir. Bir kıtmire bile malik değildirler. Kıtmir, bu hurma, hurma çekirdeğinin üzerindeki ince zar. Bunun ismi kıtmir. Diyor ki Allah tebareke teala, Allah'ın dışında ibadet ettikleri, yalvarıp yakardıkları o kimseler, gene o şeyler demiyoruz, o kimseler, bir kıtmire bile, hurma çekirdeğinin üzerindeki bir zara bile malik değiller. ''İn <gülüyor> teduuhum'' Onlara dua etseler, dua etseniz ''la yesma'u dua'ekum'' Sizin duanızı işitemezler. ''Velav <gülüyor> semi'u'' Hadi diyelim işittiler. ''Mestecaabu <gülüyor> lekum'' Size icabet edemezler. Karşılık veremezler. ''Veyaumel kiyameti yekfurûne bi şirkikum'' Kıyamet günü de sizin bu şirkinizi, Allah'a yaptığınız bu ortaklığı da reddederler. Sizin bu şirkinizden teberrih eder, beraat ederler. Sana habir olan Allah gibi kimse haber veremez. Bu ayeti kerimede Rabbimiz tebareke ve teala kendisi dışında yalvarılan, yakarılan, ibadet edilen o kimselerin bu ibadete yalvarmaya, yakarmaya layık olmayışlarını neyle ispat ediyor? Onların bir kıtmire bile malik olmayışlarıyla. Yani bir kıtmire, bu adi, basit, bu değersiz, yerken gözümüze bile çarpmayan, Çekirdeğin üstündeki buzar gibi değersiz bir şeye bile malik değillerse bunlar, bunun üstündeki şeylere hayli hayli malik ve sahip değiller. Allah Tebareke ve Teala'nın onların ibadetlerini, onlara ibadet edilmesini iptal ettiği mesele işte burası. Yani ne? Onların ruhubiyetten malik olma cüz'üne sahip olmamalı. Malik değiller. Mülke sahip olma hususunda bir kıtmire malik olma hususunda bile Allah'ın dengi ve misli değiller. Hali böyle olan kimselere nasıl ibadet edilir, nasıl dua edilir? Sonra diyor ki Rabbimiz İn siz onlara dua etseniz dua sizin duanızı işitemezler. Duanızı işitemezsiniz. Öyleyse duanızı işitmeyen, yalvarmanızı işitmeyen kimselere dua etmek, bu yapılan işin iptal edilmesinin, batıl olmasının beyan eden en büyük şeylerden. Yani yalvaracan, dua edeceğin kimsenin ne olması lazım seni? İşitiyor olması lazım. İşitemezler. Allah diyor ki hadi diyelim işittiler. İşitseler bile mestecabu lakum, size icabet edemezler. Ve yevm el kıyameti Kıyamet günü de sizin şirkinizi inkar edenler. Hali böyle olan kimseler bu cihetten Allah'ın misli, Allah'ın dengi, Allah'ın kufu'u olmadıkları için ibadet edilme cihetiyle de Allah'a denk yapılamazlar. Bunları Allah'a denk yapanlar bu hususlarda teşbih yapmışlardır, müşebbihe olmuşlardır ve müşriktirler. Çünkü şirkin aslı teşbihtir. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bu ayeti kerime birçok münasebetle söyledik. Tekrar tekrar söylüyoruz ki kalplerimize kazınsın, yerleşsin. Bu ayet İbni Kayyım Rahimahullah'ın zikrettiği gibi şirkin kökünü, şirkin temelini Yıkan, kökünden söküp atan bir ayet-i kerime. Allah tebareke Evet teala bu ayet-i kerimede müşriklerin Allah'tan başkasına yalvarmaları ile alakalı öne sürebilecekleri bütün mantıki gerekçeleri büyüğünden küçüğüne doğru sıralayarak tertipli bir şekilde reddetmiştir, iptal etmiştir. Yani müşrik neden şirk koşar? Allah'tan başkasına yalvaran bir kimse neden Allah'tan başkasına yalvarır? Bu adamın mantıki birkaç sebebi olabilir. Allah'tan başkasından istemesinin mantıkçı birkaç sebebi olabilir. Birincisi, bu istediği kimse onun istediği şeye sahip olmalıdır. Öyle değil mi? Birinden bir şey istiyorsan, istediğin şeyin sahibi olmalıdır. İkincisi, eğer sahibi değilse, sahibinin ortağı olmalıdır. Eğer ortağı değilse, sahibinin yardımcısı olmalıdır. Eğer yardımcısı da değilse, onun yanında aracılık yapabilen birisi olmalıdır. Bunlar Allah'tan başkasına el açıp, yalvarıp, duada, istekte bulunan kimselerin öne sürebilecekleri mantıki deliller. Sadece bunlar. Allah Tebareke Teala bu okuyacağım ayette bu gerekçelerin hepsini yukarıdan aşağı tertipli bir şekilde neflediyor. Diyor ki, Allah'ın dışında iddia ettiğiniz ilahlarınıza yalvarın bakalım. Onlara ibadet edin durun, Yalvarın, yakarın, isteyin. Sonra onların esasını sayıyor. La yemlikuuna misqale zerratin fi's semawati fi'l ard. Onlar ne göklerde ne yerde. Zerre miskali bir şeye sahip değiller. Zerre ağırlığınca bir şey sahip değiller. Neyni nefyetti? Sahip. sahip olmayı nefi. Onlar sen sen ona, ona yalvar bakalım. Yılların istediğin şeyin sahibi değil. Sonra diyor ki: Ve ma lahum min şirk. Onların O ikisinde yani göklerde ve yerde bir ortaklıkları da yok. Neyi nefetti? Ortak. ortak olmaları. Sahip, sahip değil. E ortaksa, ortak da değil. Diyor ki Allah. Wa ma lahu zahir. Allah'ın onlar arasında, onlardan bir yardımcısı da yok. Neyi nefetti? Yardım. Allah'ın yardımcıları da değiller. Geriye sadece aracılık kaldı. Şefaat denilen şey. Sadece aracılık. Diyor ki Allah, "Ve la tenfa'u Onun katında izin verdikleri müstesna şefaatle bir Allah'ın dışında öyleyse bu yalvardıklarınız, eğer istediğiniz şeyin sahibi değillerse, sahibinin ortağı değillerse, onun yardımcıları değillerse, onun katında şefaatte ancak onun izniyle ise Bütün bunlar onun dışındaki şeylere yalvarmanın, yakarmanın batıl olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyar ifade eder. Bu ayetlerden, bu, da, bu, bu naslardan, bu delillerden şu anlaşılıyor. Allah tebareke ve teala rububiyetinde tek ise ve rububiyetinde hiçbir ortağı yoksa, yaratmasında, rızık vermesinde, alemin işlerini idare etmesinde hiçbir ortağı yoksa ve bu hiçbir sözümüzle, Nebiler, rasuller, Veliler de buna dahilse. Onlar da buna dahil değil mi? Evet onlar da buna dahil. Nebiler, Peygamberler hatta onların en şereflisi. Onların en üstünü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah tebareke ve teala'nın rububiyetinde onun ortağı mıdır? El cevap hayır değildir. Böyle ise o ve onun dışındaki veliler, salihler, nebiler de bu ayetlerin dımdığına girer. Yani siz bir puta ağaca tapan bir kimseye Allah Teala'nın bu ayetiyle nasıl istidler ediyorsanız. Siz hiçbir şey yaratmayan bilekiz kendisi yaratılmış olan şeylere mi Allah'a ortak koşuyorsunuz? Sözü. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de ibadet eden kimse hakkında geçerli midir? Geçerli. Evet geçerlidir. Niye? Çünkü aynı elsaf, aynı vasıflar onda da var. Onun hakkında da sabit. O da bir şey yaratmamış. O da yaratılmış. O da o da bir kendisine dua edenlere icabet etmeye güç getiremez... Kendisine bile bir fayda veremez. Birazdan okuyacağımız ayetlere de geldik Akla bu itiraz gelebileceği için yani bütün bunlar evet müsellem. Allah'ın dışında bu müşriklerin ibadet ettiği o putlar yaratamayan, kendisi mahluk olan, güç yetiremeyen, rızka malik olmayan kimselerdi. Ama bu mesele onlarla ilgiliydi. Yoksa konu peygamberlere, nebilere, salihlere yalvaranlarla ilgili değil diyen kimselere cevap olsun diye İmam Rahim Ehollah şunu serdetmiş. Diyor ki Ve fissahihi an Enes'in Enes, Malik radiyallahu anhun aktardığı rivayette o şöyle diyor. Şuccen Nebi sallallahu aleyhi ve Uhud. Uhud savaşında sallallahu aleyhi wa sallam'in yüzü yaralandı. Yüzünden bir yara aldı. Ve Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişi kırıldı. Şu ön dişlerinden, bizim köpek dişi diye tabir ettiğimiz, bu dişlerinden birisi kırıldı. Fekale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Keyfe yuflihu kavmun, şecju Peygamberlerinin yüzünü yaralayan bir kavim nasıl felah bulur? Peygamberlerinin yüzünü yaralayan bir kavim nasıl kurtulur, nasıl iflah olur? Dedi. Şimdi meseleyi bir tasavvur edelim. Allah'ın peygamberi, ahir zaman peygamberi, mahlukatın, peygamberlerin, beşerin en efali en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşta yüzünden bir yara aldı. Savaşta yüzünden yara aldı. Ve bir dişi kırıldı. Ardından kavminin yaptığı bu büyük cürümü, bu büyük günahı o da tazim etme, yani bu, bu, bu günahın büyüklüğünü ifade etmek için dedi ki, peygamberlerinin yüzünü yaralayan bir kavim nasıl iflah olacak? Yani bunların yaptıkları bu cürüm bugüne o kadar büyük ki bunların artık felah bulmaları muhaldir dedi. Çünkü bu, onlar nasıl bulacak sözü, inkar anlamında. Bunlar yani felah bulamazlar demek, iflah olmazlar, bunlar kurtulamazlar demek. Diyor ki, fenezelet ve bunun üzerine Allah tebareke ve teala'nın şu buyruğu indi. Leyse leke minel emri şey'un. Le se leke minel emri un Emirden yani işlerden yani bu işlerden senin sahip olduğun bir şey yok. Burada leke'deki lam eğer mülk ifade ediyorsa böyle demek. Bu işlerden senin sahip olduğun bir şey. Yani sen bu konuya sahip değilsin. Onların felah bulup bulmamaları senin sahip olduğun bir konu değil. Eğer buradaki lam istihkak ifade ediyorsa şöyle demek. Sen bu konularla alakalı bir söz söyleme hakkına sahip değilsin. Bunun Türkçesi kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında belki bu, bu ifade biraz ağır gelecek ama ben bunu kastetmiyorum. İnşallah Rabbimiz tebareke ve teala'nın rububiyetini ispat etmek için söylüyorum. Bu ibarenin tam Türkçe karşılığı vurgusu şöyle olur. Bu işler sana düşmez. Bu işler sana düşmez demek. Bu işlere karışmak senin haddin değildir demek. Allah teala bu ayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tabiri caizse azarlıyor. Yani sen kimin felah bulup kimin felah bulamayacağına karışacak durumda değilsin. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz şöyle emretti. Kul de ki La emliku li nefsi nef'an ve la darran illa maşallah Ben Allah'ın dilemesi müstesna Kendi canım, kendi nefsim için, için bile bir zarar ve fayda vermeye malik sahip değilim. Başkası bir tarafa yani. Kendim için bile bir fayda ve zarar vermeye malik değilim. Tasdik ediyoruz mu bunu? Tasdik ediyoruz. Amen, yani bunu ilmen de tasdik ediyoruz. Bakın tarihi vakı olarak da tasdik ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü yaralandı. Dişi kırıldı. Yani bu zararı kendisinden def etmeye gücü yetmedi. Çünkü diyor ki Allah'ın emrederek. Peki benim ki Allah'ın dilemesi müstesna kendi hakkımda, kendi nefsimde bile bir fayda ve zarar vermeye malik değilim. Sonra diyor ki: "Velau kuntu a'lemul gaybe. Eğer gaybı biliyor olsaydım." Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle demesi lazım. "Eğer gaybı biliyor olsaydım lestektertu minel hayr. Hayırları çoğaltmaya bakardım. Ve seniye su. Ve bana bir kötülük isabet etmezdi. Başıma bir bela, musibet, kötülük gelmezdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gaybı biliyor olsaydı, yüzünün yaralanacağını, dişinin kırılacağını biliyor olsaydı, bile bile gidip yüzünü yaralattırır, dişini kırdırır mıydı? Yani o anki yakın olan bu gaybı bile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. İn ana illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minûn. Ben ancak ve ancak iman eden bir topluluk için bir uyarıcı Ve bir müjdeleyici. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tebareke ve teala'ya nispetle. Diyor ki Kul la emliku lekum darran ve la raşeda. Bu da cin suresindeki ayet. De ki deminki, diyordu ki ben kendim için bir fayda ve zarar vermeye sahip değilim. Burada diyor ki de ki ben sizin için bir zarar ve fayda vermeye malik değilim. Kul inni len min minallahi ahadun De ki ben Allah beni Allah'a karşı koruyacak Allah'a karşı beni müdafaa muhafaza edecek bir şey bulamıyorum. Bulamam. وَلَنْ اَجِدَ min du'nihi مُلْتَحَدًا Allah'ın dışında kaçacak bir sığınak da bulamam. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzü yarıldı, yaralandı, dişi kırıldı. Sonra kendisine böyle büyük, bu çok büyük bir şey böyle büyük bir cürmü kendisi hakkında işleyenlerin felah bulmasını uzak görerek bunu inkar edercesine dedi ki bunlar nasıl felah bulacak peygamberlerini yaraladılar Allah da dedi ki bu işler sana düşmez kimin felah bulacağı kimin hidayet bulacağı senin sahip olduğun malik olduğun senin hakkın olan bir konu değildir eğer bu iş onun hakkı olan bir konu onun mülkü olan bir konu değilse onun dışında mahlukattan kim bu konuda hak iddia edebilir diyor ki İmam Rahimeullah ve fihi an ibn-i Radiyallahu anhuma Yine sahihte İbn-i Ömer radiyallahu anhuma'dan aktarılana göre Ennehu semi'en nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yekul O Yani İbn-i Ömer radiyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle dediğini duymuş İza Rafa ra'sehu minen ruku Rukudan başını kaldırdığı zaman Fir rekaatil ahireti minel fecir Sabah namazında Son rekatta Rukudan başını kaldırdığı zaman Şöyle dediğini duymuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fecir nam sabah namazında ikinci son rekatta rüküden kalkınca kunut yaparak şöyle dua ediyormuş. Allahum mel'an fulânen ve fulânen Allahum filanca'ya filanca'ya lanet et. Allahum filanca ve filanca'ya lanet et. Lanet etmek demek yani onları rahmetinden kovtart demek. Allahum bunlara rahmet merhamet etme demek. Lanet etmek demek Allah'ın rahmetinden kovmak demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Allahum lan fulan demesi, "Ya Rabbi filanca'ya rahmet etme, ona merhamet etme, onu rahmetinden kov, uzaklaştır." demek. Başka bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu filan filan dediği kimseler ismedilmiş. Şöyle diyormuş. Diyor ki Ravi, "Yed'u ala Safvan ibn Umeyye." Safvan ibn Umeyye'ye. O Suheyl ibn Amr. Ve Süheyl ibn-i Amr'a vel Harith ibn Hisham ve Harith ibn-i Hisham'a lanet ediyormuş. Allahumme l'an fulanen fulanen diyordu ya. O filanca filanca kimmiş? Bunlar. Safvan ibn-i Umeyye. Kim Safvan ibn-i Umeyye? Umeyye ibn-i Halef'in oğlu. Küfrün en önderleri büyüklerinden bir tanesinin oğlu. Sonra Süheyl ibn Amr. Sonra Harith ibn-i Hisham. بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد نبي sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı rükudan kalkınca dedikten sonra yapıyormuş. Sonra diyor ki İbn Ömer, Allah şu ayeti indirdi bundan emri şey. Bu işler sen, bu işlere sen sahip değilsin. Bu işler senin hakkın değil. Bu işler sana düşmez." Allah Tebaraka ve Teala'nın kime hidayet edeceği, kime felah vereceği, kime azap edeceği onun dışında mahlukattan başka birisinin karışacağı bir alan değildir. Bu alan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dahi karışacağı bir alan değildir. Bakın Allah'ın peygamberi duası müstecap olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara beddua etti. Süheyl bin Amr, Safvan bin Umayy, Haris bin Hisham. Allah dedi ki "Leyselke minel şey." Bu işler sana düşmez. Sonra Allah tebareke ve teala bu üçüne de hidayet etti. Bu üçü de Müslüman oldular. Ve İslamları güzel oldu. Allah yoluna cihad ettiler. Allah'ın dinini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini müdafaa ettiler. Ve fihi an Ebi Hureyreta anhu. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan, Aynı sahihte gelen başka bir rivayette. Kama Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme hine... Unzila alayhi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine şu ayet indiği zaman kalktı. Ve enzir ashiretakal Yakın akrabalarını uyar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakın akrabalarını uyar ayeti geldiği zaman kalktı. Fakale dedi ki: Ya meşere ey ey Kureyş topluluğu. Av veya buna benzer bir kelime söyledi. Ey Kureyş topluluğu, ey Kureyşliler, ey Kureyş cemaati, ey Kureyş halkı. Buna benzer bir şey söyledi. Dedi ki: "İşteru anfusakum." Canlarınızı kurtarın. Canlarınızı satın alın. Yani onu şirkten, Allah'ın azabından, ebedi cehennemden kurtarın tevhid ile. Sonra dedi ki: "Lâ uğni ankum min Allahi şey'en." Allah katında size bir fayda veremem. Allah katında sizden bir zararı def edemem. Allah katında sizden hiçbir şeyi müstahni kılam. Sonra dedi ki... Ya Abbas ibn Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. <gülüyor> Kim bu? Amcası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Dedi ki... La ugni min Allahi şey'e. Allah katında sana bir fayda veremem. Allah'ın azabından... Senin hakkında bir şey def edemem. Seni Allah'a karşı müstahni yapamam. Sonra dedi ki: Muhammed, e, "Ve ya Fatime binte Muhammed ve ya Safiye ammet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Dedi ki: "Ey Rasulullah'ın halası olan Safiye, la uğni anki min Allahi şey'en." Allah'a karşı senden seni müstağni kılamam. Allah'a karşı senden bir şey def edemem. Allah katında sana bir fayda vereyim. Sonra dedi ki: "Veyâ bint Muhammed sallallahu alaihi Ey Muhammed'in kızı Fatıma min Malımdan dilediğini isteyebilirsin." Mal çünkü ne onun? sahip olduğu, malik olduğu şey. Malımdan dilediğini isteyebilirsin. Yani bunu istediğin zaman sana verebilir. Ancak La ugnî anki min Allahi Allah yanında sana hiçbir fayda veremem. Allah'ın indinde senden hiçbir şey def edemem. Allah'ın yanında onun azabından, onun öfkesinden seni müstahni kılamam. Dedi. İmam Rahimahullah babın sonunda, meselelerin sonuncusu 13. meselede diyor ki وَاِذَا سَرَّهَا وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَل۪ينَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resullerin Efendisi olmakla beraber böyle olduğu halde açıkça söylemişse bi ennehu la yugni şeyen an seyyideti misail alemi, alem kadınlarının efendisi olan bir kadın hakkında bile Allah katında bir fayda veremeyeceğini açıkça söylemişse yani açıkça söyleyen kim sözü? Resullerin Efendisi kendisi hakkında fayda veremeyeceğini söyledi kim kimse kim? Alemin kadınlarının efendisi. Ve âmenel insanu ennehu la yekulü illel hak. Ve insan bunu duyduktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hak'tan başka bir şey söylemeyeceğine iman etmiş eğer Onun söylediği mutlaka haktır. Thumme nazara fīmâ yaka'u fi kulûbi khawasin nasil yevm Sonra bugün insanların hem de seçkinlerinin kalplerinde vuku bulan şeye bir bakarsa Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıkça demiş ki... Ey kızım sana bir fayda veremem. Bak bu malım dilersen istediğini iste ben bunları verebilirim. Çünkü benim mülkümde olan benim tasarrufumda olan şey. Ama Allah katında sana bir fayda veremem. Bunu açıkça söylemişse. Sözü söyleyen, haktan başka bir şey söylemeyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemse Sen buna iman ediyorsan. Diyor ki sonra bir de insanların kalplerine baksan bugün. Onların ağızlarında söyledikleri sözlere baksan tabiyen lehü't-tevhid ve bu kimse hakkında tevhidin ne demek olduğu ve dinin ne derece garip ne derece insanlar indinde artık bilinmez tanınmaz bir şey olduğunu anlamış olursun ortaya çıkmış olur. Deen sözü söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deen sözü söylenen alemlerin kadınların efendisi Fatıma radıyallahu anha İnsanların en facirlerinden, en fasıklarından bazı kimseler bugün kendilerini ne ile avutuyorlar? Görmedikleri, tanımadıkları dedelerinin bir sene hacca gitmiş olmasıyla. Duyuyoruz değil mi? Benim dedem de hacıydı diyor. Benim dedem de hacı Dedenin hacı olmasına sana bir faydası yok. Bizim ecdadımız dini himaye etti. Dünyanın dört bir tarafına bizim ecdadımız dini yaydı. Eğer dediğin gibiyse de bunun sana bir faydası Yok Allah katında bunlar senden hiçbir şey müstahini kılamazlar. Sana bir şey fayda edemezler. Şimdilerde tarikat mensuplarının söyledikleri gibi. Şaka değil yani açıkça. Gelen insanlara, müritlere bunları telkin ediyorlar. Onlar bunlara tam bir itikatla itikat ediyor. Şeyhimiz hocamız bizi elbisesi, elbisesinin işte kolunda cübbesinin altında sıratta geçirecek. Kabirde münker nekir, sorgu melekleri geldikleri zaman... Biz filanca tarikatın filanca koluna mensubuz deyince bizi bırakacaklar. Şaka değil yani ciddi böyle söylüyorum. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünün, bu sözü sarahaten söylediğini duyduktan sonra bu adamların haline ne demeli? Tevhidin, dinin gurbeti, garipliği bu kadar unutulmuş kalplerden, akilelerden çıkmış oluşu apaçık ortada değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızı hakkında ben sana bir fayda veremem derken tevazu olsun diye bunu söylüyor. Hakikatte böyle olduğu için. O böyle söylerken ben sizleri cübbemin içerisinde sırattan geçireceğim diyenler deccellilerin, şeytanların, şeytanların önlerleri değil. Çok açık değil mi yani? Bunu anlamak için yani İslam devamini, İslam kitaplarını baştan sona okumaya hatmetmeye hacet yok. İşte bakın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu bab ile kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala dışında kendilerine ibadet edilen şeylerin Bu ibadete layık olmadıkları, onlara ibadet etmenin batıl oluşu temelinden, kökünden söküp atılmış oldu. Zira onlar Allah Tebareke ve Teala'nın misli ve dengi değildir. Onun misli ve dengi olmayınca, ibadette onları Allah'a misil ve denk yapmak işte bu teşbihtir. Alemdeki şirkin başlangıcı da bu teşbih ile ortaya çıkmıştır. Başta söylediğimizi sonda bir daha söyleyelim. Bütün müşrikler müşebbihedir hatta teşbihin aslı müşebbiheli'nin aslı Allah tebaraka ve taala'ya ibadetinde ortak koşmaktır. Bu kelamcılar leyse kemi şey ve lem yekun lehu gibi bu hakikati ifade etmek için konulmuş, söylenilmiş Allah tebaraka ve taala'nın sözleriyle Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler. Bunu teşbihten kaçmak zannettiler. Sonra teşbihin yani bu ayetlerin kendisi hakkında varit olduğu esas teşbihten gafil olarak mahlukatı halika benzetip müşebbihe ve ardından müşrik oldular. Subhanakallahumma ve bihamdülillah. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke vâdülillah.